Toplumsal cinnet olayları ve ölümlerin artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Birbiriyle bağlantılı olduğu için tarafıma ulaştırılan iki ayrı soruya tek başlık altında cevap vermek istedim. Bu sebeple iki soruyu birleştirip tek soru haline getirdim. Soruda zikredilen toplumsal cinnet hali için birçok sebep zikredebiliriz. Ben bu sebeplerden önemli bulduklarımı, üç başlık altında sizlerle paylaşmak istiyorum. A. Şer'i sebepler Hiç şüphesiz toplum olarak yaşadığımız cinnet halinin ilk sebebi, Allah'ın dininden uzaklaşmamız, yeryüzünü zulüm ve fesatla kirletmemizdir. Zira İslam akidesine göre kâinat, bir bütün olarak Allah'a teslim olmuş ve ona kulluk etmektedir. İnsan, kâinatı kullukla Allah'a bağlayan zincirin bir halkasıdır. Haliyle, bu zincirin tek akıllı, iradeli halkası olan insan, kulluktan yüz çevirdiğinde, sistem aksamakta, düzen bozulmaktadır. İnsanların elleriyle kazandıkları günahlar sebebiyle, karada ve denizde bozgunculuk baş gösterdi. Belki İslam'a dönerler diye, Allah, yaptıklarının cezasının bir kısmını onlara tattırmaktadır. Rum Suresi 41 Ayetin tefsir sadedinde şu nebevi beyanı zikredebiliriz. Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah bir sefer bize yönelerek şöyle buyurdu. Ey muhacirler topluluğu! Beş şey vardır ki onlarla imtihan olunduğunuzda hiçbir şey kalmaz, her şey bitmiş olur. Sizlerin o döneme erişmesinden Allah'a sığınırım. Onlar şunlardır. Bir toplumda fuhuş o kadar ileri gidecek ki gözler önünde yapılmaya başlanacaktır. Taun hastalığı ve önceki toplumlarda görülmeyen hastalıklar yaygınlaşacaktır. Ölçü ve tartıya riayet etmeyen her toplum, kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki idarecilerin zulmüyle cezalandırılırlar. Mallarının zekatını vermeyen her topluma yağmur gönderilmez. Hayvanlar olmasa onlara yağmur da yağdırılmaz. Allah ve Resulüne verdikleri sözü tutmayıp ahdini bozanların başına Allah, kendilerinden olmayan kimseleri musallat eder ve o düşmanlar onların elindekilerin bir kısmını alırlar. Ve devlet yetkilileri Allah'ın kitabıyla hükmetmeyip, Allah'ın indirdiklerinden işlerine geleni seçip onları uyguladıklarında, Allah onları kendi içlerinde sıkıntıya sokup fitne ve anarşiyle azaplandırır. İbn-i Mace Nebevi beyanın son cümlesi konumuza ışık tutmaktadır. Buna göre Allah'ın kitabını terk eden yöneticiler, toplumsal cinnetin başat sebebidir. Vahiyle ile hükmü terkin cezası, toplumun bir kesiminin diğer kesimine musallat olması ve birbirlerine acı çektirmeleridir. Bugün erkek kadına, kadın erkeğe, ebeveyn çocuğuna, çocuk ebeveynine musallat olmuşsa bu ilahi bir cezadır. Sebebi, yöneticilerin vahiy ile hükmetmekten toplumun da kulluktan yüz çevirmesidir. B- Toplumsal Sebepler Bir toplumu anlamanın, çözümlemenin yolu, beş noktadan toplumu gözlemektir. Dini kurumlar, eğitim veren okullar, kültür-sanat taşıyan yazılı görsel medya, toplumu bir arada tutan milli değerler, örf, gelenek ve toplumun ruh yapısını yansıtan siyaset. Toplumsal cinnet halini bu ölçüler ışığında okuyacak olursak, şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Din Anlayışı Şüphe yok ki bugün yaşanan din, Allah'ın indirdiği ve insan fıtratına uyumlu tevhid dini değildir. Bugün yaşanan din, muharref dinlerin, mistik felsefelerin, atalardan devralınmış gayri İslami örfün ve siyaseti meşrulaştıran satılmış zihniyetin oluşturduğu uydurulmuş bir dindir. Uydurulmuş dinin, kadına, çocuğa ve aileye bakışı rahmani değildir. Tüm muharref dinlerde olduğu gibi, kadını aşağılayan, ve onu tüm kötülüklerin anası gösteren bir anlayışa sahiptir. Muharref dinin kadın algısı, toplumsal cinnet halini din adına meşrulaştırmaktadır. Eğitim, okul Okul, toplumun bir arada yaşamayı ve karşılıklı hakları içselleştirdiği bir mekandır. Öğretilen bilgiler yanında okulun asıl işlevi eğitim ve terbiyedir. Ancak bugün okullar ne öğretimle ne de eğitimle ilgilidir. Okullar yalnızca tavuta kulluğun modern mabetleridir. PISA ölçümlerini beğenmeyen MEB'in, Yerli ve Milli Ölçme Değerlendirme Projesi ABİ'de göstermiştir ki, öğrencilerin büyük çoğunluğu okuduğunu anlamamakta, dört işlemi yapamamaktadır. 12 yılda dört işlemi öğretmekten aciz bir sistemin, eğitim terbiye veremeyeceği izahtan varestedir. Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, akla şu soru gelmektedir. Okulda eğitim ve öğretim yapılmıyorsa ne yapılıyor? Yetişkini fabrikada, yetişkin olmayanı okulda kontrol altına alan modern kapitalist cahiliye, okulları ideolojik yükleme aracı olarak kullanıyor. Türkiye özelinde değerlendirecek olursak şunu söyleyebiliriz: Bir asırdır T.C'de Batıcı, Kemalist, Laiklerle Muhafazakar, Demokrat Laikler arasında süregelen çekişme nesiller üzerinden sürdürülmektedir. Atatürk Karabekir, İnenü Menderes, Evren Özal ve nihayet Kılıçdaroğlu Erdoğan arasındaki çekişmede, kim başa gelirse gelsin okulları arka bahçe olarak görmekte, Mustafa Kemal'in askerleri, reisin askerleri olarak beyinler, kalpler iyi edilmektedir. İdeolojik yükleme merkezi olan okullarda çocuklar öğrenemedikleri gibi terbiyede olamamaktadır. Dahası, birlikte yaşam kültüründen uzak, kavgacı, İdeolojik birer aygıt olarak hayata atılmaktadır. Medya Bugün medya, ekini ve nesli ifsad eden sermaye sahiplerinin müstekbir mutref elindedir. Üretilen yazılı ve görsel içerik, fahşa ve münkeri yaymak, topluma ahlaki yozlaşmayla onursuzlaştırmak istihfaf içindir. İfsad projesinin ana hedefi kadınlardır. Zira toplumun yarısı kadın, kalan yarısı da kadının eğittiği erkektir. Kadının ifsad olması, toplumun ifsad olmasıdır. Medya ürettiği içerikte, kadını değerli kılan fıtri, ilahi hasletlere saldırmaktadır. Allah'ın kulluk, eşlik ve annelik hasletiyle yücelttiği kadını, dişiliğiyle ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. Kadın, vücudunu teşhir edip, seyirlik bir vitrin ikonuna dönüştükçe ve karşı cinsi kışkırttıkça, değer kazanacağını empoze etmektedir. Oysa kadın, Bedenini teşhir ettikçe saygınlığını yitirmekte, bir beden ceset muamelesi görmektedir. Gençliğini ve güzelliğini kaybedince, yani şehvete hitap etmeyince yok sayılmaktadır. Kadını teşhirciliğe özendiren medya, erkeği de maçalığa özendirmektedir. Bugün yüksek izlenme oranlarına sahip içeriklerin mafyoz ve şiddet içerikli yayınlar olması tesadüf müdür? Kadını teşhirciliğe, erkeği maçalığa özendiren medya ne bekliyor ki? Medya kültür adına ne ekiyorsa haber bülteninde onu biçiyor. Toplum gece izlediğini gündüz tatbik ediyor. Şer kapılarını sonuna kadar açıp ona teşvik ettikten sonra yüzsüz siyaset medya neyi hangi hakla eleştirmektedir? Biraz daha kar etmek için her yolu mubah gören gösteren, iki yüzlü ahlaksız, dinsiz medya ve ona yol veren siyaset toplumsal cinnet halinin asıl mimarıdır. Cinayet mahalline ilk katil gelir kavlince, her kadın cinayetinde ilk ve en yüksek sesle konuşanın medya olması şaşırtıcı değildir. Örf, gelenek, değerler. Coğrafyamız muharref din algısı altında şekillenen bir geleneğe sahiptir. Kadına ve çocuğa bakışı sorunludur. Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin sözü, geleneğin cahili karakterini yansıtmak için yeterli olsa gerektir. Gelenek, Kadını Allah katında mükellef bir kul olarak kabul etmemekte, dövülmeyen kadının ya davulcuya ya da zurnacıya varacağına inanmakta, erkeğin mübarek dizlerini dövmemesi için bol bol kadın dövmesi gerektiğini salık vermektedir. Geleneğe göre erkeğin bir, kadının dokuz şeytanı vardır. Hem şeytanla işbirliği yapıp, Adem aleyhisselamı cennetten kovduran da kadındır. Haliyle kadın kendi başına bırakılsa şeytanlık yapacaktır. Şer'i ve fıtrî olmayan yasaklarla kontrol altına alınmalı, bizi cennetten çıkardığı gibi o da cehennem hayatı yaşamalıdır. Bu yaklaşımıyla gelenek, hem kadının fıtratını hem de onunla aynı evde yetişen erkeğin kadına bakışını zehirlemektedir. Muharref din anlayışı altında şekillenen gelenek, toplumsal cinnet halini beslemekte, meşrulaştırmaktadır. Siyaset bir ülkede siyaset, toplumun ruh halini yansıtan önemli parametrelerden biridir. Dünyada ve TC'de siyaset, Allahsız ve ahlaksızdır. Allahsız siyasetten kastımız tevhid ve takva yoksunluğu, ahlaksız siyasetten kastımız haya ve utanma yoksunluğudur. TC'de siyasetin tek kutsalı oydur. Dini, insani ve ahlaki hiçbir ilkesi yoktur. İktidarı ve muhalefetiyle, sağcısı ve solcusuyla, İslamcısı ve layıkı ile tam bir yozlaşma ve çürüme halindedir siyaset. Depremin dahi insanlık ortak paydasında buluşturamadığı, depremi dahi birbirleriyle didişme aranasına çevirecek kadar düzeysizdir. Siyaset, firavun karakterlidir. Toplumu bölmeyi, bölünmüş grupları birbirine düşürmeyi ve zayıf düşen tarafları yönetmeyi hedefler. Siyasetin firavuni karakteri topluma sirayet etmiştir. Birey ve topluluklar, kendinden daha zayıf gördüğünü ezmeye, sömürmeye geltenmektedir. Vitrindekilerin, siyasiler, ötekini aşağıladığı ve ezdiği bir ülkede, patronun işçisini, kocanın karısını, ebeveynin çocuğunu, çocuğun fırsat bulduğunda ebeveynini aşağılaması normaldir. Zira imamın aksırdığı toplumda cemaat öksürecektir. c. Bireysel sebepler İnsanlık, tarih boyunca benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyor. Sanayi ile tüm dünyayı etkisi altına alan kriz, dijital devrim sonrasında derinleşerek insanlığı savunmaya devam ediyor. İnsan önce tevhidi, sonra ahlakı ve şimdi de kendini yitirdi. Tevhidi yitiren insan, fıtratında hissettiği boşluğu yeni putlarla doldurdu. Sanayi devrimiyle kapitalistleşen ve ahlaki değerleri kaybeden insan, varlığını anlamlı kılan ahiret şuuru yerine onu anlamsızlaştıran, Hiçlik duygusuna sevk eden dünyaya ikame etti. Dijital devrimle beraber kendini kaybetti. Zaman, mekan ve gerçeklik algısı kayboldu. İnsanı biyolojik-fiziki anlamda insan yapan zemin ayağının altından kaydı. Gecede gündüzü, gündüzde geceyi yaşayan, tek tuşta sınırları kaldırıp istediği mekanda olan, gerçek hayatta yapması yasak olan şeyleri sanal olarak yapabilen, Zaman, mekan ve gerçeklik algısı yitmiş bir insanla karşı karşıyayız. Tevhidi ve ahlakı yitiren kişi, müşrik ve ahlaksızdı ama insandı. İnsani bir paydada buluşulabilir, toplumsal sözleşme yapılarak bir arada yaşanabilirdi. Kendini yitirmiş nev zuhur varlığa insan demek zor. Şekli insan evet ama kesinlikle insani özelliklere sahip değil. Bir robot, bir cihaz, belki bir yazılım, algoritma. Çünkü... Dijital insan gerçek olmayan, sanal bir dünyada yaşıyor. Gerçek hayata adım attığında tuhaflaşıyor, gerçek hayatın sorunlarıyla başa çıkmayı bilmiyor. Dijital oyunlarda gördüğü gibi sorunu vurarak, kırarak, şiddetle çözüyor. Dijital insan sürekli görünür olmak, yaptıklarını teşhir etmek veya onay almak istiyor. Görünmek için yapamayacağı hiçbir şey yok. Yatak odasına kamera koyabilir, insan öldürebilir, Öldürülen bir insana yardım etmek yerine onu kameraya çekebilir. Dijital insan istediği kimlikle sanal ortamda var olabilir, ona alacağı bir hayat kurgulayabilir. Zengin olur, fakir olur, doktor olur, amele olur, kadın erkek, erkek kadın olur. Dinin, mesleğin, ekonomik statünün ve cinsiyetin yeniden kurgulanabildiği bir dünyadan bahsediyoruz. Tevhidi kaybederek fıtratına, Ahlakı kaybederek değerlerine ve gerçekliği kaybederek insanlığına yabanlaşan bu tür, inşa etmeyi bilmiyor, yalnızca yıkıyor, tüketiyor. Kalp emojisiyle sevgisini dile getirebiliyor ama sevmeyi bilmiyor. Aynı sayfayı paylaşabiliyor ama aynı hayatı paylaşmayı bilmiyor. Bağımlı olduğu ekrandan kopup sevginin, paylaşmanın, birlikte yaşamanın, fedakarlık, emek ve külfet istediği gerçek hayata girince, histerik bir ruh haline bürünüyor, hırçınlaşıyor. Sonuç, haber bültenlerinde izlediğimiz gibi. Ez cümle, toplumsal olarak cinnet halini var eden şer'i sebepler, şirk ve masiyet sonlanmadan, toplum tevhid ve adaletle ıslah olmadan, vahye dayalı şer'i bir sistem olmadan, barış ve huzur, tatlı bir hulya olarak kalacaktır. Ebeveyn çocuklarından, çocuk ebeveyninden, kadın kocasından, koca hanımından korku içinde yaşayacaktır. Bugün olduğu gibi, şiddet, cinnet, gündelik hayatın bir parçası olacak, yaşanan ölümler birer istatistik olmanın ötesine geçmeyecektir. Toplumsal sorunlar, müstekbir siyasetçilerin demeçleriyle, sorunun kaynağı yüzsüz medyanın timsah gözyaşlarıyla, fil kulelerinde toplumsal çözümleme yapan akademi çalıştaylarıyla, siyaseti kıble edinmiş diyanetin çabalarıyla, Cinsiyet eşitliğini savunan sapkınların onursuz teklifleriyle çözülmez, çözülemez. Çözüm Allah'a, İslam'a, fıtrata, insanı insan yapan değerlere dönüş de mümkündür. Çözüm şeriattır. Konunun gündeme geliş biçimine dair. Çözüm şeriattır diyerek sorunun cevabını bitirmiştim. Ancak son bir noktaya temas etmek istiyorum. Biz, Müslimler olarak elbette toplumsal sorunları önemseyecek, vahye dayalı çözümlerimizi insanlarla paylaşacağız. Bununla birlikte bir gerçeği bilmek zorundayız. Medyanın kadına şiddet olayını gündeme getirmesi ne insani ne de ahlakidir. Konu içinde de değindiğimiz gibi bu toplumsal yarayı oluşturan ve sürekli kanatan medyadır. Medyanın bu sorunu timsah gözyaşlarıyla gündemde tutması, küresel tuğyanın hedefi olan aile kurumunu ortadan kaldırmak ve bireyi ailesiz korumasız bırakmak içindir. Şöyle ki, küresel tuğyan uzun zamandır hedefine aile kurumunu koymuştur. Zira aile bir korunaktır, bir sığınaktır. Hayat tecrübesi olmayan bireyi dış tehlikelerden koruyan, dini, ahlaki değerleri içinde yaşatan ve bireyi sorumluluklarla hayata bağlayan bir kurumdur. Kapitalist küresel tuğyan, kişiyi tüm bağlardan koparıp, bireyselleştirmek, bencilleştirmek ve bir tüketim aygıtına dönüştürmek istemektedir. Aile, bu hedefin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu sebeple elindeki tüm imkanları aile kurumunu ortadan kaldırmaya teksif etmiştir. Bugünlerde çokça konuşulan cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadın hareketleri, kadın özgürlüğü, tamamı aileyi hedef alan ve kadını aileden, annelikten, evlilik düşüncesinden koparma operasyonlarıdır. Konuşmakta olduğumuz toplumsal cinnet hali medyaya nasıl yansımaktadır? Haber diline dikkat edecek olursanız, amacın, kadını korumak olmadığını anlarsınız. Örneğin, kadına yönelik şiddet. Bu başlık ne çağrıştırıyor? Şiddet kadına yöneliktir. Sebep, sebep kadın olmaktır. Kadın cinsiyeti şiddetin gerekçesidir. Erkek şiddeti. Bu dil ne çağrıştırıyor? Erkek şiddeti uygular. Sebep, çünkü erkektir. Erkek cinsiyeti şiddetin sebebidir. Öyleyse cinsiyet ortadan kalkmalı, kadın ve erkek arasında fark olmamalıdır. Namus cinayeti Cinayet vardır ve sebebi namustur. Aile içi şiddet Bir yerde aile varsa o aile içinde şiddet olacaktır. Aile demek şiddet demektir. Yani kadınlıktan, erkeklikten, namus mefhumundan ve aile kurumundan kurtulursak sorunlarımız bitecektir. Aynı medya eşcinsel sapkınlığını onur kelimesiyle, Kadının vücudunu teşhir etmesini cesurlukla, kadının boşanmasını özgürleşmekle, kadının annelikten kopuşunu saygın iş insanı olmakla haberleştirmektedir. Kahrolası kafirler. Tevhide, fıtrata, ahlaka ve insana dair her şeye düşmanlar. Sebebi oldukları bu yozlaşmış toplum, bumerang gibi onları da vuracak, oluşturdukları ahlak enkazının altında kalacaklar. Zulmedenler, çok yakında nasıl bir inkalapla devrileceklerini bilecekler. Selam ve duayla.